Evet kaldığımız yerden <gülüyor> devam edelim. Zamanımız müsaade ettiği kadar yürüyelim inşallah. Ayet-i tekrar edelim baştan. İstezübillah, bismillahirrahmanirrahim. Netlü aleyke min nebe Musa ve firazne bil haqqi li kavmin Ey Habibim şimdi sana e, okuyacağız, senin üzerine okuyacağız. Mümme Bey Musa, Musa'nın haberlerinden, hayatından bir bölümü sana okuyacağız. Ve dahi kimle ne? Ve Firavun'a. Firavun'un hayatından da bir bölümünü anlatacağız, okuyacağız. Nasıl? Bilhakkı, hak olarak. Yani gerçek olarak. Mensur kitaplarında yazan veya tarihlerinde yazan onların anlayışlarına göre onların anlattıklarına göre değil hakikatiyle biz sana bunları hak olarak anlatacağız. Niye kimler için li kalmin hangi kavim için minun iman etmiş bir kavim için Kur'an-ı Kerim'de ikanın <gülüyor> hakikatlerini belirten birçok ayetler var. Bu hususta İman, İslam ve İkan <gülüyor> beyaz kabuklu kaplı kitapta bundan sırayla anlatılmış vaziyette. Eğer e, daha fazla merak eden olursa oradan onları okuyabilir. Yani İkan'ın hakikati nedir diye. İkan yakın manasına değil, yakî manasına yakının karşılığı kurbiyet, kurban kurban gibi akraba deniyor ya hani akruba, akraba en yakın manasını ee, akrep diyoruz aynı kelime bu da ee, teftil, ismi teftil diyorlar, akrep en yakın manasına bizim zaman zaman anlatırız ee, rahmetli <gülüyor> Mözzin Ali amcamız vardı bizim geçtiğimiz onlar daha yaşlılardı ama e, bizimle birlikte olur gelir bize hadi be çocuk böyle der hadi be evlat oku bir ilahi al ağlat beni çocuk derdi böyle safiyetiyle o yaşlı haliyle gelir oturur oteliyinin iskemledeki kenarına ben de elimde iş çalıştırırım işte şunlar bunlar hu demek ister hu hu hu diye bir hu ile yaşlı okuruzlar varsa gözlerinde yaşlar gelmiyor rahmetli yani o hanımına derdi ki bizim akrep sultan yine böyle yaptı böyle etti diye akrep sultan şimdi dışarıdan bakan kötü kötü, kötü diye e, anlar e, halbuki o latife yapıyor benim en yakınım demek istiyor bak akrep sultan dediğim zaman şey, zahir manasına bakar sokar iğnesini batırır işte <gülüyor> laf atar falan <gülüyor> gibilerde Hayır, o tam tersine benim en yakınım olan sultanım hanım sultanım diyor bak akrep sultan bana en yakın olan sultanım arasına diyor. İşte <gülüyor> akrep yani kurbiyet iki varlığın birbirine yakın olması işte bu iki varlığın birbirine yakınlığı neticesinde birbirlerinde kayboldukları zaman bu yakin olmuş oluyor. Yani ikilik ortadan kalkıp, ikideki birlik ortaya çıktığında bu yakin olmuş oluyor. İşte burada yükminun <gülüyor> iman ediyorlar, inanıyorlar ki bu hakikatin, tüm anlatılanların batınî hakikatleri olduğuna yukinin olarak, iman ederek inanıyorlar. Yani sadece bu ayetlerin zahirine değil. Zahirine bütün İslamlar inanıyor. İslam dışı olanlar zahirene de inanmıyorlar. Değil mi? Batılılar zahirine de inanmıyorlar. Müslümanların hepsi zahirine inanıyorlar. Evet. Ama gerçek manada mümin, yukinun yakin ehli olanlar ise zahirine ve batınına her ikisinde inanıp e, her ikisinin de hakkını vermek suretiyle anlamaya çalışıyorlar. Yani zahirini ee, taddik ediyorlar e, şer İslamiyet'i, İslamiyet'in şeriatını, batınını da yaşamaya çalışıyorlar. İşte bunlar gerçek manada yakin ehli, ikan ehli. Artık şekleri, şüpheleri, hiçbir şeyleri kalmamış manasına. Hani <gülüyor> Bakara suresinin 5. ayetinde geçiyor da, Bakara ayetinde geçiyor da, Ellezin o kimseler ki yüküne ahirete çok yakîin olarak yani görmüş gibi inanırlar, iman ederler. Görmüş gibi kasıt görmüşlerdir anlamında. Tabii ki ahireti fiziki manada gören kimse yok. Ancak bildirilen kimselerin sözlerine itibad ederek. <gülüyor> ve o sözleri yaşamla müşahede etmeye çalışarak bu yakınlığı elde etmeye çalışıyoruz. Yakınlık hakikati nereden başlıyor diye düşünürsek İbrahim Aleyhisselam'dan başlıyor. Tevhid'in babası da kendisi olduğundan birçok ileri derecede marifetin başlangıcı İbrahim Aleyhisselam'a dayanmakta. İbrahim Aleyhisselam'a e, iman et diye emredildiğinde şimdi tam o Bakara suresinde ayet aklıma gelmedi en <gülüyor> <gülüyor> yani neyse sonra bakarız <gülüyor> yönünü düven di. Rabb'ıma döndürdüm. Tekrar edilmeyince belki ayetler unutuluyor tabi. Vecch'i. Vecch'i. Vecch'i. Kim ki veçh'ini Hakk'a döndürmüşse ona ihsan olunur diye bu ayet yani bu yaşantının başı veçh <Sessizlik> inne veçhi lillahi fatir'is semavati vel Ben yüzümü semavat varsa halk edene döndürdüm. Ve men yüslim <Sessizlik> veş hüv ve muhsinun. kim ki veçhini hakka döndürmüşse ona ihsan olunur. Bakın ihsanın hakikati bu. Ve veçhini hakka döndürmek. Veçhini hakka döndürmeyene ihsan yok. İhsan zahiri kelime manasıyla yani zahir ifadesiyle de yardımda bulunmak demek. İşte para ihsan etti, mal ihsan etti işte yemek ihsan etti ikram etti gibilerde zahiri manada ama batıni manada ihsan Cenab-ı Hakk'ın kuluna zatî manada lütufta bulunması peki bunu nereden anlıyoruz? Cibril hadisinden bilindiği gibi İhsan nedir diye sorulduğunda Cevahirül Salam Efendimize bir insan suretinde geldiğinde ihsan nedir diye sorduğunda e, ibadet ederken yani namaz kılarken sen Rabbını görmüyorsan da onun seni gördüğünü düşünerek ibadet etmendir diyor. Yani yani ruyetle ilgili bir hakikati belirtiyor yani görüşle ilgili. İşte hakkı müşadenin kapısı da buradan giriyor. Buradan başlıyor ruhiyet, müşahede. Yani orada var bir ihtiyati. Şimdilik sen onu göremiyorsun, göremiyor isen de. Altında o gizli var. Sen onu her ne kadar göremiyorsan da ne zaman? Şimdilik. Görme imkanının yolu açık çünkü. E, onun seni gördüğünü düşünerek ibadet etmendir. Yani şimdi biz Ayağa kalkın, namaz kılıyor. Birinin bizi seyrettiğini e, düşündüğümüz zaman nasıl kılarız onamızı? Biraz daha ciddi, yani. biraz daha düzgün birisi seyrediyorsa. Ama yalnız başımıza kılıyorsak, adam sen de biraz hükrüsü şöyle olur, biraz kıyamı böyle olur, olur diye, olur yani nasıl? Seçimsiz görmüne de es geçeriz bazı yerlerini. Ama birinin birinin bizi gözeklediğini düşündüğümüz zaman yaptığımız her işi dikkatli yapar, sadece ibadet değil ne yaparsak yapalım işte bu hadise bize müşahedenin, ruhiyetin ve ikan hakikatinin yolunu açmakta ihsan ifadesiyle orada ruhiyetten bahsediliyor bak görmekten bahsediliyor Allah seni Allah'ın Rabbinin seni gördüğünü düşünerek namazını kıl e peki iki karşılıklı şey birbirini eğer birisi birini görüyorsa, ötekinin de diğerini görme ihtimali çok yüksek, mutlaktır diyelim. Çünkü iz üzerine düşüyor. Ama bir tarafın gözü kapalıysa, o Rabbini göremiyor. Rabbının göremediği kendinden, şeyisi, manisi kendinden, yani suçu kendinde. Rab görüyorsa, iz düşünü karşısındadır. Kullar Rabbını gör, mutlaka. Başka yönü yok çünkü bunun, yani görüyorsa görür. İşte burada <gülüyor> bizim gözlerimizin perdeli olduğunu her ne kadar şimdi göremiyorsak onun altında o gizli. Bir zaman gelecek sen de onu görürsün hükmü var. İşte böylece innea rahmetullahi karîbî münel muhsin'in kim ki Allah'ın rahmetini biliyorsa muhsinlere gitmesi lazım. Yani kime ki hakikat ilahiyeden ihsan edilmiştir mana, rüyyet ve marifet ihsan edilmiştir. İhsan istiyorsanız, Allah rahmetini istiyorsanız en yakın onlardan gelir. İnne rahmet Allah, Allah'ın rahmeti karibü minel muhsinin, bak muhsinlerden gelir. Onlardan yakındır diye ifade ediliyor. Bunun da kemali Er Rahman suresinde hel cezaul ihsanu illel ihsan hakikatinde yani hel cezaul ihsanı ihsanın cezası ihsan değil midir? Peki ceza ne oluyor o zaman? Ceza karşılık demek. Yanmak, yakılmak, öldürülmek, azap etmek değil. Ama biz onu öyle zannediyoruz. Allah işte cehennemine atsek cezalandıracak diyoruz. Cehennemine atmak cezalandırmak manası değil karşılık verme manası Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de cennetle de cezalandırırım sizi diyor orada yanıyor mu bizi yakıyor mu cennette gidenleri yakıyor mu yakmıyor ha, ceza karşılık demek işte kim ki ihsan ederse ihsanda bulunursa onun karşılığı tekrar kendisinde ihsan edilmesidir yani ihsan etmesiyle kendisinde bir boşalma bir azalma bir eksilme olmaz mı daha da artar deniyor çünkü her ihsan edilişte ihsan edilen yere bir ee, hububat ekilmiş oluyor e, <gülüyor> Ekin, ekincilere ne deniyor zürra ziraat edilmiş oluyor zürra hani sih e, şey suresinde fetih suresinde o zürrayı ziraatçıları nasıl hoşlandırır diyor ya Hazreti Peygamber ümmetinden bahsederken İncil'de şöyle şöyle tavsif edilirler. Tevrat'ta da böyle böyle tavsif edilirler. Sen bir zürra ekimle ekmiştir. Sakları yani kökleri kuvvetlendirmiştir. Başa tutmuştur. O ziraatçının nasıl hoşuna gider bunlar? Öyle güçlenmektedir diye. Bir ihsan edilir. Bin tane ihsan gelir yerine. El cezaül ihsanı illel ihsan. Yani misliyle gelir diye bu e, yakın hakikatini ortaya işte getirmekte li kavmin yuqinun ehli yu'minun iman ehli olan gerçek manada ikan ehli olan e, kimseler içindir bu hususiyetler demek istiyor işte. bakın e, deminden beri işte izahına çalışmaya gayret ettiğimiz mevzular Gerçek müminler için, sıradan insanlar için değil. Böyle diyebilirdi Müslimun, Müminun derken. Müslimun diyebilirdi. O zaman bütün insanları olurdu. İşte bunun zahiri bütün Müslümanlara, batını yani hususi olan, özdeki olanlara da müminler, yıkan ehline yani hususi de olan kimseler. Ve devam ediyor ayet Şimdi burada okuyacağız dediği hadiseler yavaş yavaş açılmaya yani sahne gelişmeye başlıyor. Evvela sahneye girişi mevzu bir başlangıcını yaptı. Şimdi de burada teferruata yani oyuncularla sahneyle birlikte oyuncularla oyun başlıyor oynanmaya. Yani nasıl? Kur'an'ı ı hili, kuran tafsili, tafsilatı açılmaya başlıyor. Hangi oyun? Museviyet oyunu içerisinde. Musa-ı Firavun'un sahnesi, oyunu sahneleniyor. Yani. Hani nasıl gidiyoruz? İşte şu yazarın şu sahnesi var, şu oyunu var diye. Sahne açılıyor. Artık şeyler, singeler ortaya çıkıp roller oynanmaya başlıyor. İşte böyle başlangıçtan sonra sahne açılı oynanmaya başlıyor şimdi. inne firavne ala fil erdu ve ceale ehlehe şi'an inne firavne muhakkak ki firavn bu sahnede olan bir firavn var. Daha başlangıçta ondan sayısal değerleri verilmişti. 13 ile 12 ile olan bağlantıları verilmişti zaten. ala fil erdu yeryüzünde muhakkak ki firavun yeryüzünde belardı ve ceale ve onun ehli e, kıldılar yaptılar ehlehe halkını e, şia an bir topluluğu yaptılar yestedifu onları güçsüzleştiriyorlardı bir fırkayı, bir bölümü taifeten, bir taifeyi onlardan bir taifeyi yani e, Beni İsrail içerisinde bir grup vardı, bir şia, bir topluluk vardı, bir grup vardı, fırkalar vardı, o fırkaların içinden bir fırkayı güçsüzleştiriyorlardı hani Asimile mi diyorlar? Ne diyorlar? Yani onu yapmaya, o milliyetçiliklerini, özelliklerini silmeye çalışıyorlardı. Ne şekilde yapıyorlardı? Yüzeb birhu ebina Çocuklarını kesiyorlar, boğazlıyorlardı Yani erkek çocuklarını evet. boğazlıyorlardı Ve <gülüyor> nisa'küm nisa'ları da, kadınları, kızları da bırakıyorlardı. İşte bunlar bu şekilde fesatçı bozguncular idi. Gerçekten bozguncular idi. Hangiler? Siravun ve kendine bağlı olan o grup. Bir grup elit diye tabir edilen üstün bir grup olarak diğer grubu da aşağı görüp onları silmeye çalışıyorlardı. Bilindiği gibi Beni İsrail Yusuf Aleyhisselamla birlikte 80 kişi kadar olarak o aile Mısır'a gittiler. Mısır'a gittiler, orada yerleştiler. İlk zamanlar itibar görüyorlardı. Musa Yusuf Aleyhisselam'ın irtihalinden sonra yavaş yavaş ikinci şey olarak cemaat olarak ikinci dereceye düştüler ve erkeklerini öldürüyorlardı, kızlarını da hayatta bırakıyorlardı hizmetçi olarak kullanmak için. Bu şekilde yani Beni İsrail Mısır'da 400 sene kaldığı rivayet ediliyor ve 400 bin kişiye ulaştığı rivayet ediliyor. İşte Musa Aleyhisselam zamanında bu kavim oradan çıkartılıyor. Şimdi bu ayetin zahiri böyle. Biraz daha yorumuna gidersek hayırlı günler, hayırlı geceler, selamlar inşallah herkese. İnne Fir'avne muhakkak ki Fir'avun. Cidden Fir'avun. Ala fi'l ardu, Yeryüzü üzerinde ve ceale ehlehe eh şie'un yestaddu ifuta minhum. Aralarından bir taifeyi güçsüzleştiriyorlardı. Şimdi bugünkü hali nedir bunun? Eğer biz bu mertebelere aş olacaksak oralara yeni geliyorsak veyahut o mertebedeysek, tersele hukuku içerisinde yani 9. Museviyet dersinde isek, bakın kişi nerede olursa olsun, hangi ders, derste olursa olsun, o dersin yani o mertebenin karşıtı olan bir karşıtı var, bir zıttı var. Her mertebede bunu görüyoruz. Aziz Peygamber'in karşıtı da e, kimler var? Ebu Cehiller, Ebu Süfyan'lar var. Yani Muhammedi mertebeye ulaştık da bunlar ortadan kalktı, yok. yok. Devam ediyor bu ölünceye kadar, kim hangi mertebedeyse mutlaka o mertebenin eksi artısı olacak. Eksi artısı olmazsa hayat olmuyor zaten. O zaman teklik oluyor, teklik hatta de hakkama deniyor. Elektriği fişe taktığımız zaman, tek fiş ceryana verdiğimiz zaman bir işe yaramıyor. bak Toprak nötr hattı da olacak ki devir olsun. İşte Moseviyet mertebesinin karşıtı Firavun ve Haman gibi isimler alıyor. Onların da 13'e bağlı olduğunu davet söylemiştik zaten. Şimdi bu zahirde böyle olduğu gibi, dışarıda böyle olduğu gibi bize lazım olan özdeki bu mertebenin hakikati. Şimdi biz akıl olarak Moseviyet mertebesini temsil ediyoruz. Akıl olarak. Çünkü Kur'an-ı Kerim bizim aklımıza geldi. Bizim şahsiyetimiz aklımızla, vücudumuzla, varlığımızla, kilomuzla, işte yağımızla, etimizle, kanımızla değil. Bu fiziki varlığımız aklımızın devamını sağlamak için onun mahalli, evi yani bu bedenimiz aklımızın, gönlümüzün evi kendimiz değiliz bunu öyle böyle bilelim bizi biz yapman bizim aklımız şuurumuz sadece akıl ve şuurumuz çünkü din akla geldi bedene gelmedi akıl yoluyla da bedene amir oldu yani aklımıza dedi ki bedenine şunu yaptıracaksın din bedene gelmedi akla geldi akla dedi ki şöyle şöyle şöyle yapılacak şunlar ruhen bunlar bedenen bunlar yapılacak diye aklın amir hükmüyle biz de namazımızı kılmıyor, orucumuzu tutmaya çalışıyoruz. Aklı olmayanın dini de yok. Değil mi? Deli olana mükellef var mı, mükellefiyet var mı? Yok. Neden? Aklı yok çünkü. Bedeni var ama aklı olmadığı için, e, dinde akla geldiği için bedenen, bedeni bir faaliyet on, ona gerekmiyor. Yok zaten. E, i̇şte bizim varlığımızda o mertebenin nefsi en maresi gerçi nefsi en geçmiş oluyoruz ama diğer şekliyle yani o mertebenin nefsi en her her mertebenin kendine ait nefsi en var. Yani zıttı var, tam zıttı var. Bu seyed mertebesinin nefsi en aldığı isim Firavun. Onun yardımcısı da Haman. Levvamen Nerede bunlar bakın. Ala fil erdu. Yeryüzü üzerinde. Yeryüzü neresi? Bizim beden mülkümüz. Beden, toprağımız bizim yeryüzümüz. Mısır dediğimiz yerde burası. Bizim varlığımız Mısır yeryüzü. Bu hadise orada geçti ya. Tabi onun ismi de Mısır. <gülüyor> Mısır tanrısı değil. <gülüyor> fil erdu dediği yeryüzü. İşte Adem Aleyhisselam'ın indirildiği yeryüzü burası. Yani hakikati Ademiyenin ihbitu vadvukum livadu bat birbirinize düşman olarak ininiz dediği yer bizim beden mülkümüz. Museviyet mertebesindeki beden mülkümüz arzımız Mısır ismiyle belirtileniyor. Neden Mısır'da oluyor, Yemen'de bir başka yerde olmuyor bu hadise? Çünkü orada Nil Nehri var, bak. Nil Nehri'nin bereketi var, Nil'in hakikati var, yaşam kaynağı var. Ve de çöl hakikatleri de orada yaşanıyor, yani teklik vahdet hakikatleri de. İşte Firavun bu mülkü hükmü altına almış o mertebede. Firavun yani nefs-i ile levvame askerleriyle birlikte beden mülkünü e, emri altına almış ve Rahmaniyeti temsil eden Museviyet kavmini de hükmü altına almış ve çocuklarını öldürüyorlar kızlarını bırakıyorlar çocuklardan kasıt aklı küllün zufurları kendisi değil. Aklı küllün zuhurlarını bak nefs-i emmare kılıçtan geçiriyor. Nefs-i emmare nefs-i küle ait çünkü yani nefs-i kül tarafından çalışıyor, nefis tarafından çalışıyor. Ve kendiyle ilgili olan nisaları hayatta bırakıyor. Onları nefisleştiriyor, nefsani hale getiriyor. Erkeklerini aklı külle ilgili olan bağlantılarını kesiyor. Yani Rahmaniyet'ten onları uzaklaştırmış, tamamen Firavun yapmış ve o beden e, mülkünü de kendine mal etmiş oluyor o mertebede. Bakın orası bir hayli mücadele gerektiren bir yer, bir mertebe, dokuzuncu mertebe, musibet mertebesi. Ve ale kıldı diyor. Ehlihe şi'e am. Onları fırkalar haline getirdi ve güçsüzleştiriyor. Bak aklı külden gelen bilgileri, hisleri, anlayışları, varidatları ortadan kaldırmaya çalışıyor. Çünkü o e, aklı külden gelen bilgiler onun en büyük düşmanı. Yani ortadan kaldıracak olan firav niyet oluşumunu ortadan kaldıracak kaldıracak e, Museviyet hakikatleri ve işte <gülüyor> o Musa doğmasın diye bütün çocukları öldürüyorlar hatta öyle ki <gülüyor> e, Muhittin Arda Hazretleri'nin belirttiğine göre ve diğer kitaplarda da yazıldığına göre 40 bin tane çocuğu telef etmişler Musa niyetiyle yani Musa'nın çocukluğu niyetiyle kırk bin tane çocuğu telef etmişler. Gelecek biraz daha ileride <gülüyor> o ayetler. Oradan o zaman onlara bakarız. Bak, Yestahi ee, kadınları yani nefsi külle ilgili olan e, hayal ve vehmi e, düşünceleri kendilerine saklıyorlar. Onları kullanıyorlardı. Çünkü o bilgileri kullanıyorlardı. Aslında Şirâ'unda cahil bir insan değildi, eğitilmiş e, makam mertebe sahibi yönetici bir insan. Bu kadar işte kendisinde güç kuvvete bulan, as dediği zaman asılan, bırak dediği zaman bırakılan emri iki bir insan. Tabi bütün bunları kendinde zannetti, kendi gücü zannetti. <gülüyor> i̇şte nefs-i beden üzerindeki gücü bu kadar <gülüyor> büyük mahiyette, yüksek mahiyette. Ancak ilahi manada bir güç gelirse kendisine, akla yardımcı bir güç gelirse o zaman bunlardan kurtulması mümkün olmaktı. İnne hükâne minel müfsidîn, işte o bozgunculardan idi. nasıl bir bozguncu idi daha evvel de belirtildiği gibi bütün bu alemlerin Kur'an'ı tafsili ve Kur'an fiili olduğunu görmüştük işte tafsili ve fiili olan bu Kur'an'ı alemleri yani yaygın olan bu alemleri kendine mal etmek suretiyle bak, mülkün sultanı benim demek suretiyle bozgunculuk yapıyordu Fikirlerde, tefekkürlerde, sahip çıkmak suretiyle. Yani hakkın varlığını kendine mal etmekteydi. Ene Rabbukum'ul âlâ dediği de biliniyor ayet-i kerimede. Ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim? Dediği de zaten ayet-i tespit edilmiş o ziyette, belirtilmiş o ziyette. İşte Cenab-ı Hakk'ın olan bu alemler mülkünü ve Kur'an, açık Kur'an olan bu alemler mülkünü kendine mal etmek suretiyle yanlış bir düşünceye sevk ederek çevresini bozgunculuk yapıyordu. Fikri bozgunculuk ayrıca. Bir de işte zahiren kızları hayatta çocuklar öldürmek suretiyle de yine halkın arasında bozgunculuk yapıyordu. Tabi bu hususta söylenecek daha birçok şey vardır. Ama burada şey olan, mühim olan Firavun'un hakikati üzerinde durmak değil, kısaca bir bilgi verip ayetle yolculuğumuza devam etmektir. Ne kadar uğraştıysa da yani Firavun o oğlanları yani aklı külden gelen zuhurları ortadan kaldırmaya uğraştıysa da kırk binini kaldırdı, kırk bin birinciyi kaldıramadı. Kırk bin birinci de onun canına yetti zaten. <gülüyor> Öyle deniyor <gülüyor> Muhittin Erbazetleri diyor ki bu hususta Musa Aleyhisselam e, Firavun'un karşısına gittiği zaman kendisi niyetiyle öldürülmüş olan yani içna edilmiş olan o kırk bin çocuğun kemalat ruhu, bakın yani yirmi yaşlarına gelmiş ruhu, yaşasalar da onlar o kemalata geleceklerdi. 20 yaşlarına gelmiş olan o kemalat ruhu kendi ruh alemine ilave edildi diyor, Bak Yani Musa Aleyhisselam'ın ruhaniyetine kendisi niyetiyle ee, şey yapılmış olan e, kesilmiş olan zebih edilmiş olan o çocukların ruhları onun ruh alemine iltika, iltihak ettirildiler. Yani Musa Aleyhisselam kendi şahsında 40 bin kişilik bir ordu olarak çıktı Yahut şeyin karşısına. Nedir? Şıraonun karşısına. Batının da. Ama Firavun bunun farkında değildi. Zaten başka türlü de oraya çıkılıp o günün işte astığı astık kestiği kestiği tek söz sahibi olan kişinin karşısına başka türlü de çıkılmaz. Musa Aleyhisselam her ne kadar mutlak manada bu işin farkında değil ise de kardeşi Harun'u kendisine vezir vekil istediyse de ikisinin de batınında bu kırk bin kişinin ruhani gücü mevcuttu. Böyle çıkabildi zaten. <gülüyor> İnnehu kâne minel müfsidîn bozgunculardandı, ortalığı bozuyordu ve gerçekleri de gerçekleri de kendi gerçek yönünden saptırarak yanlış bilgiler çevrede yayarak yani haşa Rabbim Rab yok sizin Rabbiniz benim diye. Var yok, yoku var gösteriyordu. Yani bütün alemlerde hakkım varlığını yok, aslında kendi yok olan varlığını var olarak gösterip böyle bozgunculuk yapıyordu. Hem fikri yönden hem fiziki yönden. Ve nuri do en nemine alelledi ne studu iful filardu menajalasım e immeten menajalasımül varisin. Yani cidden Firavun o yerde ululandı, halkını fırkaları ayırdı, içlerinden bir grubu ezerek oğullarını boğazlıyor, kadınları ise sağa bırakıyordu. Gerçekten o bozgunculardandı meali olarak. Biz ise o yerde ezilenlere lütufta bulunmamızı, kendilerini önderler yapmamızı ve onları Firavun mülkünün mirasçıları kılmamızı irade buyurduk. Bakın ne kadar açık yani. Ne diyordu? Biz istiyoruz, murad ediyoruz, irade ediyoruz ki e, ne münne e, lütufta bulunmamızı yani o ezilen kavme lütufta bulunmamızı murad ediyorduk. Her ne kadar Şiravun öyle düşünse de kendi yönünden alellezine Kimler hakkında ested daifu ezildiler yani ezilenler hakkında biz onlara e, lütufta bulunmayı Murad ediyorduk, istiyorduk. Yani ne kadar Firavun e, onları eziyor ise de ama biz onlara lütufta bulunmak istiyorduk. Nerede? Fil erdu, yeryüzünde. O günün tarihi e, oluşumuyla Mısır'da. Daha sonra bugün ve daha sonra gelecek zamanlarda da beden Mısır'ında, beden mülkünde beden arasında yani bu bedenlerimizde her birerlerimizde bir kişiye mahsus değil ve necallehum onları biliyordu kılıyordu kendilerine yapmamızı ne olarak E'immeten, önderler olarak bakın o ezilenleri önder olarak yapmak istiyorduk biz Gene onlara kılmamıza varisiyin. Bak yeryüzünde mirasçılar kılmamızı kılmak istiyorduk. Yani yeryüzüne onları varis kılmak istiyorduk diye aklı külden bahsetmekte. Yani ezilen öldürülen, zebih edilen çocukları sağ bırakıp firavunun yerine aklı külden gelen o hakikat, hakikat bilgilerini varis olarak oraya bırakmayı düşünüyorduk mirası yapmayı düşünüyordukça. Devam Böylece etmeyeceğiz. Böylece işte bu ayet ayet bitsin diye bak bu ayet böyle bitiyor. Allah nasip ederse sağ olursak bir dahaki sohbette bunları devam ederiz inşallah.